Damlalar Zalimlere mehlulmasa matlubu ilahi Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı Mechul bir şair de böyle söylemiş Ve yine birçok kere hatırlattığınız gibi Eskiler duvara ası verirler şöyle manasına nüfuz ederek zaman zaman bakı verirlermiş. Eğer diyor Cenab-ı Hakk'ın muradı zalimlere süre verilmesi, mühlet verilmesi, mehil verilmesi, zalimlere mehl olmasa mı bu ilahi. Cenab-ı Hakk'ın muradı eğer zalimlere süre verilmesi olmamış olsaydı bir demde yıkar alemi mazlumların ahı. Mazlumun ahı perişan ederdi, yıkardı, taş üstünde, taş gövde üstünde baş kalmazdı. Ama Hikmet Efendi dünya imtihan dünyası zalimlere de fırsat veriliyor. Zalime imhalim yok. Zalime, zalime imhal ederim, ihmalim yok. Dedi Yazdan. Bir şehirde Mısra'da böyle söylüyor. Zalime imhal ederim, ihmalim yok. Dedi Yazdan. Yani Cenab-ı Hak Yazdan Farisi'de Allah-u Teala ya verilen bir isim. Zalimlere süre veririm ama cezayı asla ihmal etmem. Sevgili dinleyiciler, zulüm altında olan, zalimin gadrine uğramış olanları teselli ve onları ilahi adaleti hatırlatmak suretiyle rahatlandırmak belki tevekkül, telkin etmek sabır telkin etmek maksatlı belki çok sözler güzel sözler ard arda söylenmiş hatıra gelenlerin hepsini sıralamak tabi mümkün değil ama biri Bursalı Beli isimli divan şairine ait komaz halk intikamın zalime idbari vaktinde zahmdar olsa ef'i anı muğran eyler efkende diyor zalim eninde sonunda düşmeyecek midir tabi tabi düşecektir işte o zaman mazlum halk onda intikamını bırakmaz hakkını alır ve getirdiği misalde çok ilginç zahindar olsa fi e diyor fi e, yılan zehirli saldırgan yılan anı muran eyler efkende herkese eziyet veren saldırgan zehirli bir engerek yılanının öldükten sonra Zavallı sayılan karıncalar tarafından didiklenmesini hatırlatıyor. Ne hikmet vereceğine ibret verici mi sevgili Ne hikmet ve ibret verici. Zahimdar olsa ef'i, an-ı muğran eyler, efgende. Nitekim bir başka şair de, Arif-i billah olan bir halete dil bağlamaz, İnkılab eyler zaman, ikbal olur, idbar olur demiş. Yani, Kişi kendini biliyorsa, kişi sahibini biliyorsa, arifi Billah ise, Allah'ı bilen biriyse, irfan sahibi biriyse, ise, i Billah olan bir halete dil bağlamaz. İçinde bulunduğu duruma gönlünü bağlamaz. O hali kalıcı zannedip de, Sevinmek ya da yerinmek durumunda olmaz. Rahattır, ferahtır. Bilir ki, yükselişte vardır, inişte. Yükselişte vardır, inişte. Bugün kış ise, Yarın yaz, bugün yaz ise yarın kıştır. O halde telaşa mahal yoktur. Kısacık ömrü güzel yaşamak, iyi yaşamak ve biz dünyaya geldiğimiz zaman gelmemize sevinen, gülen insanlara mukabil, öldüğümüz zaman gittiğimiz için ağlayan insanlar bırakmaktır Murat.